Bu kolay bir iş değildir. Allahu Teala'dan niyazımız, dilimizin bağını çözmesi ve doğru, düzgün bir şekilde anlatmayı bizlere nasip buyurmasıdır. Bugün Mevlana dendiği zaman, maalesef diğer konularda olduğu gibi, birileri kendine mal etmeye ve kendine çekmeye çalışıyor. Mevlana sevginin, hoş görünüm adamı derken, İslami kimliği bir kenara atılıyor namazı konuşulmuyor. Orucu, Allah'ın şeriatına bağlılığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbeti konuşulmuyor. Haklara, hukuka ne kadar riayet ettiği bu konuda neler söylediği umursanmıyor. Sadece bir kimlik ama İslami kimliği olmayan bir zat anlatılıyor. Bizler doğru bir şekilde anlatmaya inşallah çalışacağız 1207 yılında Horasan'ın Berh şehrinde dünyaya geldi Mesnevi'nin girişinde kendisi adını şöyle izah ediyor Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhi lakabı Celaleddin Mevlana da deniyor Mevlana Efendimiz manasında onun değerini anlatmak maksadıyla söylenmiş Ayrıca doğduğu şehre nispetle Belhi olarak anılmış, hayatını geçirdiği Anadolu'ya nispetle de Rumi denmiş. Bilinen ismiyle Mevlana Celaleddin-i Rumi. Babası Baheddin Veled. Belhe yerleşmiş bir ulema ailesine mensup. Kendisinin de bir lakabı var, ünvanı var daha doğrusu. Sultanul Ulema, Dindar insanlardan. Bahattin Veled, Konya'da Altın Apan Medresesinde 2 yıl müderrislik yapıyor. 1231 yılında vefat ediyor. Babası vefat ettiğinde 24 yaşında olan Mevlana, babasının yerine geçiyor ve müderrislik yapmaya başlıyor. Bir sene sonra Mevlana'nın çocukluğu sırasında terbiyesiyle görevli olan Bahaeddin Veled'in müritlerinden Seyyid Burhanettin Muhakkaki tırmizi şeyhini ziyaret etmek için Konya'ya geliyor. Ancak burada şeyhinin öldüğünü öğreniyor. Bir süre sonra geri dönüyor. Eserlerde yazdığına göre bir rüya ve bu rüyanın sonrasında Mevlana'yı Konya'ya davet ediyor. Mevlana bunu kabul ediyor, Seyyid Burhanettine mürid olup 9 yıl hizmet ediyor. Bazı eserlerde Seyyid Burhanetti’nin buluştuklarından bir sene sonra Mevlana'yı zahir ilimlerinde daha da ilerlemesi için Şam'a gönderdiği de söyleniyor. İlme aşık bir insan. Halep'te Hallaviye medresesinde aynı zamanda şehrin yöneticisi olan Kemalettin İbnül Adim'den dersler almış. Arap dili ve edebiyatı, lügat, fıkıh, tefsir, hadis gibi ilimler başta olmak üzere akli ve nakli ilimlerden de icazetli kendisi. Mevlana'daki dini düşüncenin kaynağı Kur'an ve sünnete dayanır. Hatta bu konuda şunları söyler: Canım tenimde oldukça, Kur'an'ın kölesiyim ben. Seçilmiş Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, yolunun toprağıyım. Bir de şöyle demiş, Pergel gibiyim. Bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde, öbür ayağımla, Allah'ın izniyle, 72 millete dolaşıyorum der. Yani birilerinin anlattığı gibi İslami kimliği ortadan çıkarılmış bir Mevlana yoktur ortada. Şeriat ne diyorsa onu emreden ama diğer insanlara da bunu en güzel şekilde anlatmaya çalışan İslam'a davet eden hoşgörü sahibi bir Müslüman. Mevlana, Allahu u Teala'nın yarattığı bütün mahlukata merhamet sahibi biriydi. Bir gün Nefisüddin Sivasi'ye bir kuruş verdi ve ekmek aldırdı. Ekmeği eline alıp bir viraneye gitti. Ekmeği aldırdığı Nefisüddin de gizlice onu takibe başladı. Sonunda Mevlana'nın o ekmeği yeni yavrulamış bir köpeğe kendi elleriyle yedirdiğine şahit oldu. Mevlana dönüşünde nef kendisini takip ettiğini anladı. Kardeşim dedi, bu hayvan yedi gündür açtır ve yavrularına şefkatle bakmış ve hiç yanlarından ayrılmamıştır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde merhametlilerin en büyüğü olan Allah Teala kullarından merhametli olanlara merhamet eder. ''Ey ümmet ve eshabım, siz de onun yarattıklarına merhamet ediniz ki, size de sema ehli merhamet etsin.'' buyurdu. O ekmeği alan ve Mevlana'ya getiren ve onu izleyen Nefes-i Dinn ağladı, Mevlana'nın ellerini öptü. Düşünün, hayvanlara bile bu kadar merhametli olan bir insandan bugün bahsetmeye çalışıyoruz. Devam edelim hayat yolculuğuna. Mevlana Hazretleri Şeyh Burhanettin'in yani hocasının vefatından 5 sene sonra Şemsi Tebrizi ile karşılaştı. Dönemin yazarları tarafından Tebrizli Kamil olarak isimlendirilen ve çok yeri dolaştığı için Şemsi Perende, Uçan Şems diye anılan bu zat İlk önce Tebriz'de Şeyh Ebubekr-i Selebağf'ın hizmetinde bulundu ve birçok mutasavıfla sohbet etti. Elbette Şems-i Tebrizi ile karşılaşması Mevlana'nın hayatında bir dönüm noktasıydı. Mevlana Şems'in Konya'ya gelmesinden sonra vaazlarını, medresedeki derslerini, müritleri irşadı bir yana bırakmış İlahi aşk ve vecdi terennüm eden asıl Mevlana işte bu dönemde doğmuş denilebilir. Önceleri aşkı takvasında gizliyken takvası aşkında gizlenmiştir. Dünya şiirinin zirvelerinden diye bilinen o Divanı Kebir'deki şiirlerin büyük bir kısmı Şems ile tanıştıktan sonra ortaya çıkar. Şems Onun hayatında nasıl başladığı dilerseniz ona da geçelim. Bir gün Şam'ın kalabalık çarşısından geçerken değişik kılıklı birisi ver elini öpeyim ey alemlerin sarrafı der. Celalettin Rumi'nin ellerine yapışır ve hararetle öper. Sonra birdenbire kalabalığın içinde kaybolu verir celalettin Rumi, ansızın gerçekleşen bu hadise karşısında şaşkındır. Bu ne iştir diye hayretler içinde kalır. Esrarengiz ve garip hüviyetli kişi, kendisi için adeta bir muamma olur. Seneler sonra bir gün Konya'daki medresesinde dersten çıkıp talebeleriyle sohbet etmekteyken, daha önce Şam'da elini öperek kendisini hayrette bırakan kimseyle, Şems ile tekrar karşılaşır. Ve nihayet Tebrizli Şems, Celalettin Rumi'nin sohbetine dahil olur. Evet, birçok eserde öğreniyoruz ki Mevlana, Şemsi Tebrizi ile karşılaştıktan sonra halkla alakasını kesmiş, medresedeki derslerini ve etrafındaki müritleri irşad işini bir yana bırakıp, bütün zamanını Şems ile sohbet etmeye, namaz kılmaya, Kur'an okumaya adamış. Bu durum, kendisinden istifade etmek isteyen ve kendisini çok seven müritlerini bir hayli zor durumda bırakmış, yavaştan yavaştan kin beslemelerine sebep olmuş. Mevlana'nın vaazlarından mahrum kalan halk, çeşitli dedikoduların yayılması vesairesi derken, bir gün Şems, ansızın şehri terk etmiş. Mevlana'yı çok üzen bu olayın ardından, durumun daha da kötüleştiğini fark eden müritlerin, Mevlana'dan özür diledikleri de eserlerde geçiyor. Bir müddet sonra gönderdiği mektuptan, Şems'in Şam'da olduğunu öğrenen Mevlana dönmesi için ona çok içli mektuplar yazmıştır. Bunlar da zaten Divan-ı Kebir'de geçer. Baya bir zaman geçer. Bu zamandan sonra bir dönem daha buluşurlar. Mevlana'nın medresesindeki hücresinde 6 ay boyunca marifetullah'a dair sohbet ederler, zikrederler, Kur'an okurlar. Lakin Bunlar herkese açık sohbetler değildir. Yanlarında Sultan Veled ve Şeyh selahaddin zerkuptan başkası yoktur. Kimse giremez. Bu arada Şems-i Tebrizi, Mevlana'nın evlatlığı olan Kimya Hatun'la evlenir. İnsanların ağzı sakız değildir ki üzülebilsin. Müritler ve halk, Tekrar dedikodu üzerine dedikodu yapmaya başlayınca Şems Sultan velede ilim ve irfanda eşi benzeri olmayan Mevlana'dan kendisini ayırmak istediklerini bu defa ortadan kaybolduktan sonra bu gelişi gibi değil kimsenin izine bulamayacağını söyler ve bir gün ansızın kayıplara karışır. Şems-i Tebrizi'nin bu ikinci kayboluşunun 1247 yılında olduğu belirtilir. Hatta bazı eserlerde Şems kaybolmadan önce kendisine suikast teşebbüsünde bulunulduğu da yazılır. Şems-i Tebrizi'yi hiçbir yerde bulamayan Mevlana'nın 40 gün sonra başına beyaz sarık yerine duman renkli bir sarık sardığını Yemen ve Hint kumaşından bir fereci, bir kıyafet yaptırdığını ve ömrünün sonuna kadar bu kıyafeti kullandığını söylerler. Sultan Veled, Şems'in ikinci defa kaybolmasının ardından babasının şiirler söylemeye başladığını belirtir. Uzun bir zaman geçer. Ortada Şems yoktur. Mevlana, bir müddet sonra Şems'i bulma umuduyla Şam'a gider, ancak bulamadan geri dönmüştür. Birkaç sene sonra tekrar arayışlarına devam etmiş ama aradığı halde bulamamıştır. Mevlana gönülleri terbiye eden ilahi aşk ve muhabbetle kavrulan bir insanı kamilin arayışı içinde oldu hayatında. Şems'i aramasının sebebi de Allahu Teala'nın yolunda bir barutun ateşe olan yakınlığı gibiydi. Bununla ilgili olarak bir kıssa nakledilir. Bu Kamil insan, toplumu ikaz ve irşâd edecek keyfiyetli insanın hasretiyle alakalı olarak şu kıssa ne güzeldir. Bir gece vaktiydi. Evimden dışarı çıktım. Kırlarda geziyordum. Bir adamcağızın elinde fenerle dolaştığını gördüm. Bu gece şu saatte, ''Şu karanlıkta ne arıyorsun?'' diye sordum. Adam, insan arıyorum, insan.'' dedi. Ona dedim ki, ''Yazık, boşuna yoruluyorsun. Ben yurdumu terk ettim de yine onu bulamadım. Git evine yat, rahatına bak. Nafile, boşu boşuna arıyorsun. Onu hiçbir yerde bulamayacaksın.'' Adamcağız diyor, Acı acı baktı. Dedi ki, ben de bulamayacağımı biliyorum ama yine de aramaktan zevk alıyorum. Bulabilir miyim ümidi, onun hasreti bile bana zevk veriyor. Demek ki asla ümitsizlik yok, hasretinde ve arayışında dahi lezzet bulmak var diyor Mevlana. Büyük ihtimaldir ki Şems-i Tebrizi'yi kastediyor. Çünkü Şems'i bir ara kaybetti, büyük bir hicran yaşadı, sonra tamamen kaybetti ve onun hasretiyle hayatına devam etti. Derdini anlayacak, gönlündeki sır ve hikmetleri paylaşacak bir insan belki de bulamadı. Bugün de aynı değil miyiz? Bazen etrafımızda akrabalarımız, iş yerindeysek arkadaşlarımız, sokaktaysak kalabalık, yığınla insanlar var ama kaç insan yüreğimize dokunabiliyor yüreğimizin telini tıngırdatabiliyor bu illaki karşı cins sevdası olarak algılanmasın Mevlana ve Şems olayında olduğu gibi bizler her şeyi maalesef dar bir bakış açısıyla ve yanlış bir şekilde dillendirdiğimiz için aklı hayale gelmedik mevzular ortaya çıkarılıyor zamanında kendileri aralarında geçenleri abartan veya daha büyük işi terbiyesizliğe götüren hikayelerin anlatılması gibi Maalesef bugün de bunlar devam ediyor Şems bir gece Sultan Velede rüyasında atıldığı kuyu bildirmiş Şems kaybolduydu ya oradan devam edelim Sultan Veled müritleriyle beraber onu kuyudan çıkarıp Mevlana'nın medresesine medresenin mimarı Emir Bedrettin'in yanına defnetmiş eserler böyle geçiyor. Daha sonra bir caminin yanına gömüldüğü vesaire yine rivayetler var. En doğrusunu Allah'u u Teala bilir deyip başka bir menkıbeyle devam ediyoruz. Mevlana'ya yakın müritlerinden biri Şöyle bir hikaye naklediyor. Bir gün arkadaşımla birlikte gezmeye gidiyorduk. Uzaktan Mevlana'nın tek başına gitmekte olduğunu gördük. Biz de ona uyarak onun peşinden takibe koyulduk. Mevlana şöyle arkasına baktı bir ara, bizleri gördü ve ''Siz arkadan yalnız geliniz, ne olur?'' ''Başka kimse gelmesin. Biliyorsunuz kalabalıktan hoşlanmıyorum. Benim halktan kaçışımın sebebi, onların el öpmek ve önümde eğilip saygı göstermek belasından kurtulmak için.'' dedi. Cidden böyleymiş. Eserlerde okuyoruz. Mevlana, herkesin onun elini öpmesinden, önünde baş koymasından çok incinirmiş. Yine insanları kırmamak için, incitmemek için bunları yapanlara izin verir. Bu sefer o da onların önünde eğilirmiş. Neyse, Mevlana yoluna devam etti. Biraz ilerleyince diyor, bir viraneye geldik. Orada birkaç köpek birbirleriyle sarmaş dolaş olmuşlar, uyuyorlardı. Arkadaşım dedi ki, bu biçareler arasında ne kadar güzel bir birlik var değil mi? Ne de güzel uyuyorlar ve birbirleriyle ne kadar da güzel sarmaş dolaş olmuşlar. Bunun üzerine dedi ki Mevlana, Evet, sen bunların arasındaki dostluğun ve birliğin ne kadar samimi olduğunu bilmek istersen onların aralarına birleş veya bir ciğer atıver o zaman bu dostluğun nasıl bir dostluk olduğunu anlarsın. İşte bu gördüğün dünya ehli ve dünya malına tapanların aralarındaki dostluk da böyledir. Aralarında bir garez veya menfaat olmadıkça birbirlerinin dostudurlar. Fakat dünyalık bir şey aralarına girince nice senilik namus ve şereflerini boşa verirler aralarındaki tuz, ekmek hakkı biter. Bir tarafa atarlar bütün özelliklerini, dostluklarını der. İşte bu örnekte olduğu gibi, Nifak ehlinin birleşmesinden hiçbir kıymet yoktur evladım der. Mevlana Hazretleri, Yaşı da artık yavaş yavaş ilerlemiştir. Şemsi de zaten göremez. Öldüğü haberini alır. Bütün bunlardan sonra bir gün, Şeyhlik sevdasında bulunmadığını söyler, artık Mevlana Hazretleri ibadetlerine, zikir ve dualarına ağırlık vermektedir. Mesnevinin ortaya çıkması da oldukça mühimdir. Bu dönemlerde ortaya çıktığı söylenir. Hüsamettin Şelebi'nin teşvikiyle olmuştur. Mevlana, 1273 yılında hastalanır. Hastayken başkalarına olan borçlarını gönderir tek tek. Onlardan bazıları, efendim biz helal etmiştik dedilerse de, tekrar gönderip almalarını sağlar. Nihayet, elhamdülillah bu tehlikeden kurtulduk der, kul hakkına çok dikkat etmek lazım geldiğini de etrafına söyler. Mevlana hasta döşeğindedir. Şiddetli derecesinde, zelzele olur. Birkaç gece ardı ardına bu devam edecektir. Bazı evler ve bağların duvarları yıkılır. Herkes bu durumdan korkup feryat etmeye başlar. Bu sırada Mevlana evet der. Zavallı toprak yağlı bir lokma istiyor olmalı. Bunu vermek lazım der. Sonra da şu tavsiyelerde bulunur. Ben size gizlide ve açıkta Allahu Teala'dan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az söylemeyi, günahlardan çekinmeyi, oruca, namaza devam etmeyi, daima şehvetten kaçmayı, halkın eziyetine ve cefasına dayanmayı, aşağı ve sefih kimselerle düşüp kalkmaktan uzak durmayı Kerim olan salih insanlarla beraber olmayı vasiyet ediyorum. Sözün hayırlısı da az ve öz olandır. Hamd yalnız Allahu Teala'ya mahsustur. Sözlerimi iyi dinleyiniz. Size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bunları işitenler, işitmeyenlere de söylesinler. Gizli ve aşikar Allah-u Teala'dan korkunuz. Ya hayır konuşunuz veya susunuz. İnsanların sıkıntılarına sabrediniz. Biliniz ki insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Hastalığı gitgide artar ve bir müddet sonra vefat eder. Mevlana cenaze namazını Sadrettin Konevi'nin kıldırmasını vasiyet etmiştir. Bazı kaynaklar namazı kıldırmak için tabutun önüne geldiği sırada Sadrettin Konevi'nin hıçkırıklarla ağlamaya başladığını ve bu sebeple namazı kıldıramadığını, Kadı Sıracettin'in kıldırdığını belirtir. Mevlana'nın ardından Hüsamettin Çelebi 10 sene daha hilafet görevini sürdürür, onun vefatından sonra yerine, Sultan Velet geçer. Hayatından bazı bölümler aktaralım yine. Mevlana Hazretlerine, kötü huylu ve kötü tabiatlı kimselerden soruldu. Bunun üzerine, şu ibretlik hadiseyi anlattı. Bir gün, bir akrep bir ırmağın kenarında dolaşıyordu. Birdenbire, bir kaplumbağa akrebin yanına gelip ona burada ne yapıyorsun dedi. Akrep ben ırmağın öte yanına geçmek için bir çağrı arıyorum. Çünkü benim bütün yavrularım ırmağın karşı tarafında diye söyledi. Kaplumbağa da şefkati ve yabancıya iyi davranması sebebiyle onu en yakın bir akrabasıymış gibi sırtını alıp su üzerinde yüzmeye başladı. Irmağın ortasına gelince akrebin sokmak arzusu uyandı. Kaplumbağanın sırtında şöyle iğnesini dokundurdu. Kaplumbağa ne yapıyorsun diye sordu. Akrep hünerimi gösteriyorum. Sen bana iyilik edip Yarama merhem koydun, ben de sana iğnemi sokuyorum. Benim gösterebileceğim şefkat ancak bu, dedi. Bunun üzerine kaplumbağa hemen suya daldı. Akrep de boğulup gitti. Bunları anlatan Mevlana, sonra şu beyitleri okudu. Cahil yakınlık gösterse de, Sonunda cahilliğinden ötürü seni incitir. Sonra da ahmağın sevgisi ayının sevgisine benzer. Onun kini sevgi, sevgisi kinidir. Haydi kötü nefsi öldürün. Bu hususta ihmal göstermeyin. Onu diri bırakmayın. Çünkü o büyük bir akreptir buyurdular. Mevlana'nın müritleri çoğunlukla halk tabakasındandı. Her sanat ve meslekten insanlar sohbetlerine geliyordu. Bununla birlikte onun dönemin yöneticileriyle de yakın ilişkisi olduğunu biliyoruz. Ancak Mevlana Bu ilişkiyi genellikle nasihat çerçevesinde sürdürmüş, yöneticilerin aralarındaki çekişme ve rekabete dayalı o siyasi mücadelelerin içine girmemeye özen göstermişti. Selçuklu Sultanı Ruknettin, Mevlana'ya 5 kese altın göndermiş. Talebelerinden Meclüddin, Mevlana'ya altınları getirince, Beni hakikaten seviyorsanız demiş Bu altınları lütfen dışarıdaki çamurun içine atın Talebeleri şaşırsa da derhal altınları almışlar Ve bahçedeki çamurun içine dökmüşler Etraf kalabalık bir hal almış Etraftakiler bu altınları almak için çamurun içinde arayışa girmişler Fakat üstleri, başları, yüzleri çamurdan görünmez hale gelmiş. Mevlana, talebelerine onların bu vaziyetlerini göstermiş. Evlatlarım, işte bu altınlar, şu gördüğünüz dünya ehlinin üstünü başını batırdığı gibi, ahiret ehli olanların da kalbini karartır ve kirletir çeşitli günahlara sevk eder, ibadetten alıkor. Bu sözlerimi yanlış anlamayın, dünya için çalışmayın demiyorum, dünya malının muhabbetini kalbinize koymayın diyorum. Buyurulduğu gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak lazım geldiğini herkes bilir, Evlatlarım, burada dikkat etmeniz gereken nokta, hırs ve tamağı yapmadan kanaat üzere bulunmaktır. Dünyada ahiret saadeti için çalışmalı, kazanmalı, niyeti düzeltmelidir. Çünkü İslamiyet, insanlara faydalı olmayı emreder. En büyük saadet, en büyük sermaye, helalinden kazanıp, hayır ve hasenat yaparak ahirete göndermektir. Buna rağmen, asıl sermaye, mal, mülk, para sahibi olmak değil, ilim, amel, ihlas ve güzel ahlak sahibi olmaktır, buyurur. Mevlana Hazretleri ile ilgili, İftiralardan bir tanesi de kendisinin Moğol ajanı olması ile alakalıdır. Moğollarla ilgili bazı açıklamaları sebebiyle Moğolları çok sevdiği yönünde iddialar ileri sürülmüş. Halbuki Mevlana'nın Moğollarla ilgili görüşleri olayları tasavvuf penceresinden ele alıp yorumlamasından ibarettir. Yani... Mevlana bu çerçevede bir yandan dönemin büyük bir gücünün yükselişini izah ederken, bir yandan da Moğolların yaptığı zulümleri, yanlışları dile getirmiş ve uzun ömürlü olamayacaklarını sohbetlerinde söylemişti. Onun bütün olayları yorumlayışının temelinde en olumsuz durumlarda bile olumlu yönlerin, ve gelişmelerin olabileceği anlayışı vardır. İtekim öyle de olmuştur. Mevlana'nın öngördüğü şekilde o zamanlar Konya'yı kuşatan Moğolların başkumandanı Baycu şehre saldırmamış ve çoğu Moğol'da eserlerde yazıyor Müslüman olmuştur. Programımızın başında sizlerle paylaştığımız gibi kimileri kendisini tekfir edip Dinsizlikle suçlarken kimileri aşırı gitmişler, kimileri neylerin, sema gösterilerinin vesairesinin belki arkasındaki ticari gelire odaklanırken, ehl-i sünnet nazarıyla, yanlışıyla, güzellikleriyle, katkılarıyla, eserleriyle, tasavvuf yönüyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağlılığıyla, Allah sevgisiyle Celle Celaluhu, bir insan olarak bizim yorumlamamız gerekmektedir. Kendisinin kişiliği ile alakalı bir kıssa daha aktarmak istiyorum. Çocuklarla iletişimi bakın nasıldı. Bir gün Hüsamettin birlikte Mevlana'yı ziyaret etmek için medreseye gelmiştik diyor bir zat. Mevlana'nın torunu Emir Arif'i küçük bir arabaya oturtmuşlar Lalası yani öğretmeni bakıcısı onun arabasının ipini çekiyor önünde. Mevlana hemen yerinden kalkarak arabanın ipini omzuna koydu. Arife dedi, ah buyurun öküzcülük edebilirim. Bunun üzerine Hüsamettin Çelebi de arabanın diğer tarafını tuttu. Bir iki defa şöyle medresenin avlusunu dolaştırdılar. Küçük çocuk çok mutlu oldu. Çelebi Arif tatlı tatlı gülüyor, seviniyordu. Mevlana dedi ki, Çocukları okşamak, şeriat padişahı peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara kalmış bir mirastır. Efendimiz, çocuğu olan çocuklaşsın buyurmuştur dedi ve şu şiiri okudu. Babanın aklı dünyayı Ölçerse de küçük çocuğun anlaması için ti ti der. Mademki işim gücüm çocuklardır o halde çocukların diliyle konuşmak lazımdır. Böyle bir şahsiyetti. Yine Mevlana'yı sevenlerden bir kimse Mısır'a ticaret yapmak için gitmeye hazırlanmış. Ama akrabaları gitmemesini istiyorlar. Zorlamışlar, ne olur gitme dinlememiş. Ve kararından vazgeçmemiş. Bunun üzerine yakınları durumu Mevlana'ya bildirmişler. Durumu anlatmışlar, gitmemesini istirham etmişler. Mevlana da gitmeyin demiş o adama. Ama adam dinlememiş ve gizlice yola çıkmış. Gemiyle yolculuk yaparken bir küffar gemisi, Bu gencin bulunduğu gemiye saldırmış. Pek çok yolcuyla beraber bu genci de esir almışlar. Memleketlerine götürüp çeşitli yerlerde çalıştırmışlar. Genç evet demiş. Allah dostunun sözünü dinlemememden başına geldi. Bunu anlamış, çok pişman olmuş, tevbeler edip istiğfarda bulunmuş. Bu şekil 40 gün devam etmiş. Ertesi gün, o 40 günün sonrasında Mevlana'yı görmüş rüyasında. Ona, yarın senden bazı şeyler soracaklar evladım, ne sorarlarsa biliyorum de, diye tembihte bulunmuş. Bir hastalıkla ilgili bir ilaç tarif etmiş rüyasında. O adam uyanıyor, tabii sevinçli bir şekilde, kendisine doktorlukla ilgili bir bilgin var mı diye soruyorlar, Rüyasını hatırlıyor. Evet evet var diyor. Bu adamı alıyorlar o yerin hükümdarına götürüyorlar. Meğer o yerin hükümdarı hastaymış. Hiçbir doktor derdine çare bulamamış. Nihayet var mı demiş şöyle acaba doktorluk hüneri olan birisi bakın etrafa vezirler emretmiş. O genç adamı bulmuşlar. Bu genç hasta hükümdarı görüp Bana şu şu meyvelerden şu kadar, şu şu otlardan şu kadar getirin der. Rüyasında Mevlana söylemişti ya, kısa zamanda bulup getirmişler. O genç, hepsini güzelce öğütüp karıştırmış, besmelesini çekmiş ve macun haline getirerek hastaya vermiş. Hasta da Allah Teala'nın izniyle şifa bulmuş. Hükümdar, Bu hastalıktan ümidini kesmişken Birden şifaya kavuşunca Tabi sevinmez mi Gence Evladım demiş Bir muradın varsa söyle Yerine getirilecek Mal iste mülk iste ne istiyorsan Seni zengin edeyim Genç Efendim demiş ben Hiçbir şey bilmeyen bir kimseyim Nasıl ya demişler bak Bu kadar tıbbi bilgiyi nereden öğrendin Bu kadar tevazu yapmana gerek yok. Hayır demiş. Ben bunları bilmiyorum. Ailemden, hocamdan izinsiz para kazanmak için evden çıktım. Kaçtım da diyebilirim. Beni yolda esir aldılar, buralara getirdiler Esir olunca başıma gelen bu olayın sebebini anladım, tevbe ettim ve Mevlana Hazretlerinden manen af diledim. Allah'a yalvardım. Bu akşam hocam Mevlana bana... Bu size yaptığım şeyleri tarif eyledi. Ben de aynen yaptım. Gördüğünüz gibi bütün bunlar hocamın himmeti en önce Allah'ın izniyle oldu dedi. Hükümdar, gence serbest bıraktı, çok para verdi, memleketine gönderdi, Mevlana'ya da pek çok hediyeler yolladı. Mevlana'nın hanımı anlatıyor. Mevlana bir gün namaza durdu. Sükunet ve tevazu içinde tazim ve hürmetle Kur'an-ı Kerim okuyor, bir taraftan da gözlerinden yaşlar akıtıyordu. Evde bulunanlarla birlikte Mevlana'nın bu halini görüyor, hayretle kendisine bakıyorduk. Namazdan sonra her zamanki gibi tesbihini çekti, Allah'a uzun uzun yalvarıp yakardı duasını yaptı. Onun bu hali beni çok etkiledi, ben de ağlamaya başladım. Sonra, ''Ey efendi'' dedim. ''Dünyada ve ahirette biz günahkarların ümidi sensin. Bu kadar çok ibadetinle böyle korkar, ağlar yalvarırsan biz bu tembel halimizde kıyamet gününde ne yapacağız diye sordum yemin ederek dedi ki Allahu Teala'nın bana verdiği nimetlerin ihsanların yanında benim yaptığım ibadet yalvarışlar ve bütün hareketlerim kusur ve eksiklikten başka bir şey taşımıyor ''Bütün bu korku ve yakarışımla ey kerim olan Allah'ım benim gibi bir acizin, bir çaresizin kuvveti ve takatı ancak bu kadardır. Ne olur mazur buyur Ya Rabbi demek istiyorum. Yoksa kendisine layık bir ibadeti kim yapabilir ki?'' dedi.'' Bir gün huzuruna birbirlerine dargın, küs olmuş iki kişi getirdiler. Onlara barışmalarını söyledi. Sonra da Allahu Teala bazı insanları su gibi latif, mütevazi, daima aşağıya akıcı ve yumuşak huylu, bazılarını da toprak, taş gibi sert mizaçlı yarattı. Su toprağı karışır, meyvelerin büyümesini, canlıların içerek hayatlarının devam etmesini sağlar. O sulardan ruhlara ve bedenlere gıda temin edilip menfaat sağlanır. Su toprağa gitmezse, topraktan ve sudan layıkıyla istifade edilmez. Ey Nureddin! Bu arkadaşın toprak hükmünde olup, Yerinden kalkmaz ve barışmaz ise sen su gibi tevazu üzere olup anlaş. Herkes bilir ki iki küs olan kimseden hangisi öbüründen önce davranırsa cennete ötekinden önce girecektir. Daha çok sevap kazanacaktır. Dolayısıyla bu barıştan her ikiniz de istifade edersiniz buyurdum. Bu güzel sözleri dinleyen o iki küs, daha çok sevap kazanmak gayretiyle hemen barıştılar ve birbirlerine sarıldılar. Şu da unutulmayan menkıbelerden bir tanesidir. Bir kimse geçim darlığından şikayette bulunmuş. Bunun üzerine Mevlana, ''Eğer demiş sana.'' azalarından birini kesip, yerine bin altın verelim deseler, razı olur muydun? Hayır, elbette razı olmam, demiş adam. Bunun üzerine Mevlana, ey kardeşim, madem ki o para için kolunun kesilmesine razı olmazsın, niçin geçim sıkıntısından şikayette bulunursun? Fakirim diyorsun, Bu kadar altından daha kıymetli azaların varken, senden para istenmemişken, vücudun sağlıklı, afiyetteyken, acılar içinde kıvranmıyorken, bunları sana bedavadan veren Allah'a neden şükretmiyorsun? Allahu u Teala, nimetlerimin kıymetini bilir, emrettiğim gibi kullanırsanız, onları arttırırım, mealen buyurmadı mı der Mevlana Kuddise Sirruhu Bütün işleri ihlas ile Allahu Teala'nın rızası için yapmak lazım geldiğini şöyle izah ederler bir misal ile Nişaburlu bir ilim talebesiyle bir tüccar Yol arkadaşı olmuşlar. Çok fakir olduğundan talebenin ayakkabısı yoktu. Yalın ayak yürürken tüccar bir çift ayakkabı verdi. Sonra tüccar talebeye ikide bir, ''Ey talebe, yolun düzgün yerinden yürü. Sivri taşlara sakın basma ha. Ayaklarını sürüme. Dikenli yerlerden de gitme. Sakın sana verdiğim ayakkabıyı eskitme.'' diye konuşup duruyordu bu tembihler talebeye usandırdı sonunda talebe dayanamayıp ayakkabılarını çıkardı tüccarın önüne bıraktı ve ben dedi senelerce yalın ayak seyahat ederim kimse bana bunun için bir şart koşmuyordu şimdi verdiğin bu ayakkabılar için sana mahkum olamam dedi İşte burada olduğu gibi Yapılan hayır hasenat karşılıksız olmalı ve Allahu Teala'nın rızası için yapılmalıdır. Ancak böyle olursa makbul olur," diyor Mevlana. Yani kardeşlerim, elbette bu kardeşinizin diline yakışmaz böyle değerli bir zatı anlatmak, anlatabilmek. Ama denedik en azından bugün Mevlana, alim bir zattı. Kamil insanlardandı. Onu anlıyoruz. Değerli bir şahsiyetti. Çocukluğunda babasının yanında başladığı öğrenimini, Halep ve Şam'da sürdürdü, tasavvuf eğitimini aldı, dünyevi ilimlere de onları da öğrendi. Ve hayatının birçok döneminde insanları Allah'a davet etti. Celle Celalühi. Onun görüşleri, hakkındaki çalışmalar, eserlerinden yapılan tercümeler bugün dünyada geniş bir kitleyi etkiledi. Hala görebiliyoruz. Hayatı ya da düşünceleriyle ilgili araştırmalarda görüşlerinin dünyanın her yanına nasıl ulaştığı farklı kültür ve inançtan insanların nasıl etkilediği üzerinde de duruldu. Mevlana'nın hayatı, eserleri ve görüşleriyle ilgili birçok kaynak var şu anda İngiltere'den Fransa'ya kadar. Bizler biliyoruz ki, gel, ne olursan ol gel derken, anlattığı Allah'ın dinidir, benim yanıma gel Günahları işle, istediğin şekilde Kur'an-ı Kerim'in içindekileri istemediklerini çıkar, peygambere inanmadan da Kur'an'a inandım dersen cennete gidersin gibi bir çağrı değildir bu. Birilerinin anlattığı gibi sadece hoşgörüsüyle ortalığa çıkan İslami kimliği yaşayışı Allah'a bağlılığı olmayan bir insan gibi anlatılamaz. Söyler misiniz? Allah'ın sevmediği bir işi yapan insan nasıl Allah dostu olabilir? Bugün çalgının, kadın ve erkeğin bir araya gelmesinin ve aynı zamanda dansın hele hele son yıllarda olduğu gibi kendisinin vefatından yüzyıllar sonra ortaya çıkan, kendi hayatında bir defa yapmadığı şeyleri sanki Bir zorunlulukmuş gibi, her gün yaptığı bir şeymiş gibi anlatan insanlara acımaktan başka elimizden ne girir? İstismar edilen insanlardan bir tanesiydi. Allahu Teala'dan niyazımız odur ki kendisinin deriyesini ali eylesin ve böyle zatların değerini bilenlerden eylesin. Amin. Mevlana'nın eserleri var, şiirleri var, zaman zaman programlarda yararlanmaya çalışıyoruz. Mesela gazel ve rubaileri var, çok geniş bir hacme sahip, mesela divanı kebir var. Bunlar, mesnevi en bilineni zaten, tasavvufi düşüncenin bütün konularını içeren, fihi mafih var, sağlığında Sultan Veled'in yazdığı, efendim, sohbetlerinden derlenen, vefatından sonra yazılan bu eser var. Mecalisi i Seb'a var mesela. Yine kendisinin vaaz ve sohbetlerinde yaptığı konuşmalar var. Tabi bunların hepsini bir tarafa bırakıp, birkaç cümleyle Mevlana'yı, şudur, bu değildir diyen insanlar gibi olmayın. Kendi sözlerini, kendi eserlerini, anlayabileceğimiz derecede okuyalım bir gün kendisine söylemişler sen neden filden bahsediyorsun kırlangıçtan bahsediyorsun farenin konuştuğundan bahsediyorsun böyle şeyler olabilir mi fil uçamaz fare konuşamaz deyince kardeşim demiş ben sizin anlayabilmeniz için bunları hikayeleştiriyorum bahsettiğim bir konuda nefs bazen fare oluyor fil Senin şehvetin oluyor. Bu konudan konuya değişiyor. Bugün kendisini masal anlatan bir yazar olarak görenler var. Kendisinin sözleriyle veda edelim. Bakın tavsiyelerde bulunacak şimdi. Sanki karşımızdaymış gibi maneviyatı bizimle beraber düşünelim ve sanki o anlatıyormuş sanalım. Diyor ki, Kardeşim, put kırmak kolaydır, hem de pek kolay. Bir baltayla toz duman edebilirsin, fakat nefs putunu kırmayı kolay sanmak cehalettir. Zira o, hileleriyle bir tilki misali kendini gizler de, kıracağın nefis putunu göremezsin. Ey kardeşim, sen Allah'ın emrine, ve aziz peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uy da, ten Ebu Cehlinden ve nefsani isteklerden kurtul. Bedenine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen nefsani arzulara düşer ve sonunda rezil olur. Ey kardeşim! Bedenin kemik ve etten ibaret. Bu hayvanlarda da aynı. Fakat sen düşüncenle hayat bulmalısın. Eğer tefekkürün gül ise sen gül bahçesindesin. Yani dünya cennetindesin. Tefekkürün diken ise sen külhan kütüğüsün. Aklım Kalbime din nedir diye sordu, kalbimde aklımın kulağına eğilerek, din edepten ibarettir dedi. Salih insanlarla dost ol ki, sadıklar kervanı çoğalsın. Çünkü bu kervan ne kadar kalabalık ve cemaati çok olursa, yol kesenlerin yani isyankarların beli, o kadar kırılır. Unutma kardeşim, ne kadar zengin olursan ol, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Testiyi denize daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. Nice balık vardır ki, su içinde her şeyden eminken, boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. Oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. İnsanı Allah'a kavuşturduğunu düşünmeden, ölümden nefret edenlere, ona düşman olanlara ölüm, korkunç bir düşman gibi görünür. Ölüme dost olanların karşısına da dost gibi çıkar. Ve hak dostu bir kişiye bende olmak, Padişahların başlarına taç olmaktan iyidir evladım der. Rahmetullahi aleyh. Mevlana Celaleddin Kuddises sırruhu hayatından bazı bölümler nakletmeye çalıştık. Allahu Teala derecesini ali eylesin. Bizleri de değerini Bilenlerden eylesin Kendisinin Ruhaniyetine Hediye olmak üzere buyurun El Fatiha